Yedinci işaret. Sual. Mu'tezile imamları, şerrin icadını şer telakki ettikleri için, küfür ve dalaletin hilkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Beşer, kendi ef'alinin halikıdır diye dalalete gidiyorlar. Hem derler, bir günah-ı kebireyi işleyen bir mü'minin imanı gider. Çünkü cenabı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek, öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü, dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam, ebedi bir azabı cehennemi ve hâlıkın gadabını nazarı ehemmiyete almayacak derecede büyük günahları işlerse, elbette imansızlığa delalet eder. El-Cevap Birinci şıkkın cevabı şudur ki, kader risalesinde izah edildiği gibi, Halkı şer, şer değil, belki kesbi şer, şerdir. Çünkü halk ve icat, umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için, o şerrin icadı neticeler itibarıyla hayır olur. Hayır hükmüne geçer. Mesela ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar suyu ihtiyarıyla ateşi kendilerine şer yapmakla Ateşin icadı şerdir diyemezler. Öyle de şeytanların icadı terakkiyat-ı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber su ihtiyarı ile ve yanlış kesbi ile şeytanlara malûl olmakla şeytanın hilkati şerdir diyemez. Belki o kendi kesbi ile kendine şer yaptı. Evet kesb ise mübaşereti cüz'iyye olduğu için hususi bir netice-i şerriyenin mazharı olur. O kes i şer, şer olur. Fakat icat umum neticelere baktığı için, icadı şer, şer değil, belki hayırdır. İşte mutezile bu sırrı anlamadıkları için, halk şer, şerdir ve çirkinin icadı çirkindir diye, Cenab-ı Hakk'ı takdis için, şerrin icadını ona vermemişler. Dalalete düşmüşler. Ve bil kader hayrihi ve şerrihi olan bir rüknü imaniyi tevil etmişler. İkinci şık ki, Günah-ı kebireyi işleyen nasıl mümin kalabilir? diye suallerine cevap ise, evvela, sabık işaretlerde onların hatası kat'î bir surette anlaşılmıştır ki, tekrara hacet kalmamıştır. Saniyen, nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel, gayip bir batman lezzete tercih ettiği gibi, hazır bir tokat korkusundan, ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip en az ve emiyetsiz bir lezzeti hazırayı ileride gayet büyük bir mükafaata tercih eder ve az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azabı müeccel ziyade çekinir. Çünkü te ve heves ve his ileriyi görmüyor belki inkar ediyorlar. Nefs dahi yardım etse Mahalle iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup oluyorlar. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan insü cinni çabuk insanları oyala sevk ediyor. Gayet hayret bir haldir ki alemi bekanın nasıl hadisle sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddeti ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o bâki alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. İşte bu sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakîm, mü'minleri pek çok tekrar ve ısrar ile, tehdit ve teşvik ile günahtan zecr ve hayra sevk ediyor. Bir zaman Kur'an-ı Hakîm'in bu tekrar ile şiddetli irşadatı, bana bu fikri verdi ki, bu kadar mütemadi ihtarlar ve ikazlar, mü'min insanları sebatsız ve hakikatsız gösteriyorlar. İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet veriyorlar. Çünkü, bir memur, Amirinden aldığı bir tek emri itaatine kafi iken, aynı emri on defa söylese, o memur cidden gücenecek. Beni ittiham ediyorsun, ben hain değilim der. Halbuki en halis mü'minlere, Kur'an-ı Hakîm, Musırrâne, Mükerrer emrediyor. Bu fikir, benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda, iki-üç sadık arkadaşlarım vardı. Onları, şeytan-ı insînin kapılmamak için, pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. Bizi ittiham ediyorsun diye gücenmiyorlardı. Fakat ben kalben diyordum ki, bu mütemadiyen ihtarlarımla bunları gücendiriyorum, sadakatsizlikle ve sebatsızlıkla ittiham ediyorum. Sonra birden, sabık işaretlerde izah ve isbat edilen hakikat, inkişaf etti. O vakit, o hakikatla hem Kur'an-ı Hakimin tam mutabıkı muktezayı hal ve yerinde ve israfsız ve hikmetli ve ittihamsız bir surette ısrar ve tekraratı yaptığını ve aynı hikmet ve mahzı belagat olduğunu bildim ve o sadık arkadaşlarımın gücenmediklerinin sırrını anladım. O hakikatin hülasası şudur ki şeytanlar tahribat cihetinde sevk ettikleri için Az bir amel ile çok şerleri yaparlar. Onun için tarike hakta ve hidayette gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki Cenabı Hak o tekrarat cihetinde binbir ismiyle ehli imana muavenetini takdim ediyor ve binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor belki vikaye ediyor. İnsanın kıymetini küçük düşürtmüyor, belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor. İşte ey ehli hak ve ehli hidayet, şeytan-ı insü cinninin mezgür desiselerinden kurtulmak çaresi, ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebini karargâh yap ve Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın muhkemat kalasına gir ve sünnet-i seniyyeyi rehber yap, selameti bul. 8. işaret, Sual Sabık işaretlerde ispat ettiniz ki dalalet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için çoklar o yola sülük ediyorlar halbuki sair risalelerde kat'î delillerle ispat etmişsiniz ki küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve su'ubetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerekti ve kabili sülük değil ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeliydi. El cevap Küfür ve dalâlet iki kısımdır. Bir kısmı ameli ve fer'i olmakla beraber iman hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki bu tarz dalâlet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir, bir terk'tir, bir adem'dir, bir ademi kabuldür. İşte bu kısımdır ki risalelerde kolay gösterilmiş. İkinci kısım ise ameli ve fer'i olmayıp belki itikadi ve fikri bir hükümdür. Yalnız imanın nefini değil, belki imanın zıddına gidip bir yol açmaktır. Bu ise batılı kabuldür, hakkın aksini ispattır. Bu kısım imanın yalnız nefyi ve nakizi değil, imanın zıddıdır. Adem'i kabul değil ki kolay olsun. Belki kabulü ademdir ve o ademi ispat etmekle kabul edilebilir. El ademu la yuthbet kaidesiyle ademin ispatı elbette kolay değildir. İşte sahir risalelerde imtina derecesinde su'ubetli ve müşkilatlı gösterilen küfür ve dalalet bu kısımdır ki, zerre miktar şuuru bulunan bu yola salik olmamak lazımdır. Hem bu yol, risalelerde kat'î isbat edildiği gibi, o kadar dehşetli elemleri var ve boğucu karanlıkları var ki, zerre miktar aklı bulunan o yola talip olmaz. Eğer denilse, bu kadar elîm ve karanlıklığı, müşkilatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar? El-cevap, içine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri, akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaif insaniyeye galebe ettikleri için, çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Sual, eğer denilse,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 ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini idam ve müfarakat ebediye suretinde gözü önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan, nasıl yaşayabilir, nasıl hayattan lezzet alabilir? El-Cevap acip bir mağlata şeytaniye ile kendini aldatır, yaşar. Suri bir lezzet alır zanneder. Meşhur bir temsil ile onun mahiyetine işaret edeceğiz şöyle ki Deniliyor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 Fakat hamisiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi kafir Kur'an'ın semavi ilanatına karşı küfrü mutlakı bırakıp meşkük bir küfre inmiş. Ona denirse, madem mevt ve zevali bir idam-ı ebedi biliyorsun, kendini asacak olan daracı göz önünde ona her vakit bakan nasıl yaşar, nasıl lezzet alır? O adam Kur'an'ın umumi ve rahmet ve şümüllü nurundan aldığı bir hisseyle der, mevt idam değil, ihtimal beka var. Yahut, deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar, ta ki ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın ve zevâli eşya ona ok atmasın. Elhasıl, o meşkük küfür vasıtasıyla deve kuşu gibi, mevt ve zevâli idam manasında gördüğü vakit, Kur'an ve semavi kitapların imanı bil ahirete dair kat'î ihbaratı ona bir ihtimal verir. O kâfir, o ihtimale yapışır, o dehşetli elemi üzerine almaz. O vakit ona denilse, madem bâkî bir aleme gidilecek, o alemde güzel yaşamak için tekalîfi diniye meşekkatini çekmek gerektir. O adam şekki küfrî cihetiyle der, belki yoktur. Yok için neden çalışayım? Yani Vaktaki o hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali beka cihetiyle idam-ı kurtulur ve meşkük küfrün verdiği ihtimali adem cihetiyle i diniye meşekkati ona müteveccih olur, ona karşı küfür ihtimaline yapışır. O zahmetten kurtulur. Demek bu noktayı nazarda mü'minden ziyade bu hayatta lezzet alır zannediyor. Çünkü tekâlif-i diniyenin zahmetinden ihtimali küfrî ile kurtuluyor ve âlemi ebediyeden ise ihtimal-i imani cihetle kendi üzerine almaz. Halbuki bu malatây şeytaniyenin hükmü gayet sâtî ve faydesiz ve muvakkattır. İşte Kur'an-ı Hakîm'in küffarlar hakkında da bir nevi cihet rahmeti vardır ki hayat-ı dünyeviyeyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek vererek şek ile yaşıyorlar. Yoksa ahiret cehennemini andıracak bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekeceklerdi ve intihara mecbur olacaklardı. İşte ey ehli iman, sizi idam-ı ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına müminane ve mutemidane giriniz ve sünnet-i seniyesinin dairesine teslimkerane ve müstahsinane dahil olunuz dünya şekabetinden ve ahirette azaptan kurtulunuz. Dokuzuncu işaret. Sual. Hizbullah olan ehl-i hidayet, başta enbiya ve onların başında Fahri alem aleyhissalatu ve selam, o kadar inayet ve rahmeti ilahiyeye ve imdadı subhaniyeye mazhar oldukları halde, neden çok defa, hizbü şeytan olan ehl-i dalâlete olmuşlar? Hem Hatemül Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve iksir-i azam gibi tesirli icaz-ı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibeyi umumiyeye kainattan daha cazibedar hakayık Kur'aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? el Bu iki şık müdit sualin halli için Derince bir esas beyan etmek lazım gelir. Şöyle ki şu kainat Halıkü Zülcelal'in hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden Halıkü Zülcelal kainatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip Hikmetli ve menfaattar bir nevi mübareze suretine getirip ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle kainatı kanunu tegayyür ve tahavvül ve düsturu terakki ve tekâmüle tabi kıldığı için o şecere-i hilkatin cami bir semeresi olan insan nevinde o kanunu mübarezeyi daha acip bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahide kapısını açıp Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için Hizb-ı Şeytana bazı cihazat vermiş. İşte bu sırr-ı dakik içindir ki, enbiyalar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyor ve gayet zafu acizde olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehli hakka mubakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acip mukavemetin sırrı hikmeti şudur ki, dalalette ve küfürde hem Adem ve terk var ki pek kolaydır, hareket istemez. Hem tahrip var ki çok sehildir ve asandır, az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki az bir amel ile çoklarına zarar verip ihafe noktasında ve firavniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem akibeti görmeyen ve hazır zevke müptela olan insandaki nebatî ve hayvani kuvvetlerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaîfi insaniyeti insaniyetkârane ve akıbet endişanı olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Eli hidayet ve başta ehli nübüvvet ve başta Habîbu Rabbil Alemin olan Resûl-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm'ın mesleki kutsîsi hem vücûdî hem sübûtî hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet, hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefsi emmarenin firavniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki, Medine-i Münevvere'de bulunan o zamanın münafıkları, o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup, o cazibeyi azimeye karşı şeytani bir kuvve-i kapılıp dalalette kalmışlar. Eğer denilirse, Resul Ekrem Ekrem ve selam madem Habibu u Rabbil alemindir. hem elindeki hak ve lisanındaki hakikattır ve ordusundaki askerlerin bir kısmı melaikedir ve bir avuç su ile bir orduyu sular ve dört avuç buğday ve bir oğlağın etiyle bin adamı doyuracak bir ziyafet verir ve küffar ordusunun gözlerine bir avuç toprak atmakla, o bir avuç topraktan her küffarın gözüne bir avuç toprak girmesiyle onları kaçırır ve daha bunun gibi bin mucizat sahibi olan bir kumandan-ı rabbani nasıl oluyor Uhud'un nihayetinde ve Huney'nin bidayetinde mağlup oluyor? el cevap Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nev'i beşere mukteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir ta ki o nevi insani Hayatı ictimaiye ve şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin ve Hakimizül Kemal'in kavanini meşiyetine itaate alışsınlar ve desatiri hikmetine tevfik-i hareket etsinler. Eğer Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hayatı ictimaiye ve şahsiyesinde daima harikuladelere ve mucizelere istinat etseydi o vakit imamı ı mutlak ve rehberi ekber olamazdı. İşte bu sır içindir ki yalnız davasını tasdik ettirmek için, ara sıra indel münkirlerin inkarını kırmak için mucizeler gösterirdi. Sair vakitlerde, nasıl ki herkesten ziyade, evamir ilahiyeye itaat etmiştir, öyle de, hikmet-i ile ve meşiyeti Sübhaniye ile tesis edilen, adetullah kabânînine, herkesten ziyade mürâat ve itaat ederdi. Düşmana karşı zırh giyerdi, sipere giriniz emrederdi yara alırdı zahmet çekerdi ta tamamiyle hikmeti ilahiye kanununa ve kainattaki şeriatı fıtriyi kübraya müraat ve itaati göstersin